الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي شرع لنا قيام الليل ليكفر عنا سيئات النهار والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام العابدين وقدوة القائمين لرب العالمين القائل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والصلاة والسلام موصول لأهل بيته الطاهرين الطيبين العاملين بسنته الكريم وعلى أصحابه الميامين المحجلين الكرام ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله ve hayrül hediyyi hediyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve şerrü'l umuri muhdesatuha ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu dalala. Bugün 11 Ramazan 1433 30 Temmuz 2012 Pazar ertesi. Bugünkü konumuz Kıyamul Leyl Ramazan'daki adı Salatut Teravih, Teravih namazı. Teravih namazı ile ilgili inşallah bir günde bir ders yapacağız. Asıl adı Teravih namazının kıyamul leylidir. Şimdi önce tanımı niye Teravih namazı demiş demişler buna? Oradan bir başlayalım. Dedikçe şeriatta cece gündüz namazları var. Fars ne var? Fers var, bir de ratibeler var, sünnetler var. Ramaz, namazlar çeşit çeşittir. Ferzler beş vakittir, malumdur. Sabah, önüne, içindi, e, akşam, yas. Bu ferzdir, vaciptir. Her musulmanın üzerine kılması lazım. Bir de bunun yanında ratibeler var. Bu ferzlerin yanlarında sünnetler var. Bir de başka ratibeler, sünnetler var. Zuhâ namazı, kuşluk namazı, sefer namazı, şükür namazı, gece namazı, bunlar nedir? Ebdes namazı, bunlar sünnetlerdir. Bunlar ne yapar insanı Rabbine daha daha fazla yakınlaştırır. Yani bir nev'i senin imanının atrafına ne töğürsün takviyeler takıyorsun. Bu takviyelerdir. Ayrıca bu bu dünyada o bir dünyada da eksik namazlarını farzlerinde bunlar tamamlar. Namaz çok önemli bir meseledir. Namaz nedir? Dedik namaz önemlidir. Çünkü namaz sile, beynel abdi ve rabbi, Allah'la kulun arasındaki ilişkidir. Yani sen bir bir müdürün yanında çalışıyorsun, patronun yanında ne kadar patrona yakın olsan o kadar güçlü hissedersin kendini. E iyidir patrona nasıl yaklaşırsın? En güzel çalışırsın. Yani onun istediği gibi dört dörtlük olursun. Zamanında gelir, zamanında gidersin, işini dört dörtlük yaparsın, ona yapar, ona yakın olursun. Ama Rabbil Alemin'e nasıl yakın olursun? Rabbil Alemin yaratandır, kıyas kabul etmez kulluktan. Nasıl yakın olursun ona? Rabbil Alemin'e en cücümüz onda yakın olmamız, onu ile görüşmemiz namazdır. Namaz Allahu Teala Resulullah diyor durdun namazı Allahu karşı Allah Teala'nın karşını aldın. Onun için nasıl duracaksın tam saygı. Namaz budur. Namaz çok önemlidir arkadaşlar. Namaz o kadar önemlidir Allah Teala Cibril vasıtasıyla ferz etmedi namazı. Neyden farz etti? Kendi direkt kulunu aldı mı Sidretül Muntaha'yı geçti semen üstüne yanına orada direkt emir verdi Resulullah'a namaz meselesi. Namazsız insan olmaz. Namaz olmasa insan oğlu muhakkak şeytana uyuyor. Yoktur birden de ben namaz kılmıyorum şeytana da uyumamışım. İmkanı yoktur. Bir artı bir iki. Yanlış kabul eder mi? Etmez. Bu da böyledir. Kabul etmez. allah Teala o kadar önemlidir namaz. Beş vakit koymuş. Gün doğdu, gün battığına kadar beş vakit namaz var arada. Gece gündüzlerinin arasında gündüzler beş vakit namaz var. Nedir bu? allah Teala'dan beş vakit uzak olmayalım. Ondan sonra uyuyoruz. Uyudun da uzak olmayacaksın. Ne var? Gece namazı. Kim için? Tam yakın olmak istiyoruz Allah-u Teala için. İşte teravih namazı da bu gece namazına dahildir. Aslında da kıyamul leyl. Teravih diye bir şey yoktur. Şerhi bir terim değil yani bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu teravih dememiş. Resulullah ne demiş buna hadislerde kıyamul leyl gece namazı. Teravih namazının ecri gece namazının ecri. Yani ben dersin delil nedir teravih namazı çok faziletlidir. Gece namazının delillerini getiririm sana. Çünkü kıyamul leyl'dir. Ama Resulullah ne demiş? Men kâm ramadan. kim Ramazan'ı geceler ihya Kıyam leyle mahsustur. Sa Samara, ramadan yani gündüzün orucu oldu. Onun için teravih namazının aslı nedir? Kıyamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dürçün ben kameramadan Çim Ramazan'ı kıyam etti. Kıyam nedir? Yani gecesini kıyam etti. Uyumadı, namaz kıldı, ibadet etti. Kıyam uzanmanın aksidir. Yan yatmayın aksidir. Ayakta durup kıyam yapıyorsun. Yani uyumuyorsun. Asıl adı budur. Teravih namazının asıl adı kıyamul leyl, salatul kıyam. Bu gündeme Mekke'de, Medine'de ne diyorlar? Salatul kıyam yani namaz başladı. Teravih bu sonradan girmiş. E, fıkıh kitaplarımıza o da neden almıştır? Önceki zamanlarda tabi'inler zamanında e, ashab ilk başlatan da her üç arasında oturup dinlenirmişler. Özellikle 4 ırık Çıklarmışlar, salam vermişler, sonra çıklarmışlar, 4-3 atın arasında durup dinlenirmişler. O dinlenmede ne yaparmışlar? E, tesbih yaparmışlar, istiğfar edermişler. Bazen de büzünde bazı ülkelerde o 4-3 atın arasında kahı bir dene 5 dakikalık, 3 dakikalık bir vaaz veriyor. Yani bir hadis okuyor. Bundan dolayı ne diyor? Tervih ediyor. Tervih nedir? biraz dinlendirip nefes alıyoruz yani Türkçe. Biraz nefes almamız Biraz kendimize gelmemiz nedir? Tervih babından geliyor, onun için teravih demişler. Teravih tervihten alınmış. Tervih nedir? Biraz dinlenmektir. Teravih namazı dinlenmektir. Neden? Peş peşe değil. Bu de bizim peş peşe uyguluyorsalar doğrusu bu değil. Doğrusu her türküetin arasında. Ama bizim Türkiye'de Osmanlı zamanında ne olmuş? Dört üç atı arasında Allah'ın salli diyorlar. Biraz teravih ediyorlar. Yeni üç atın arasında bir salavat getiriyorlar. Aslında bunların aslı yoktur ama bunları da ihtiyadan koyulmuş koymuşlar. Evet. Bu da nedir? Teravih namazı. Teravih namazının aslı nedir? Kıyamul leydir. Neden teravih demişler? Çünkü rahatlıyorsun 2 üç atın arasında. Evet. Bu teravih namazı. Hükmü nedir teravih namazının? Taravih namazının hükmü sünnettir. Sünnettir. Bazı alimler demişler e, farz-i kifayedir ama doğrusu olan sünnettir. Farz-i kifaye nedir? Bir toplumda cereç taravih namazı kılınsın. Bazı kırsa bazından düşer. Ama asıl olan bu Resulullah'ın böyüc bir sünnetidir. Bu ümmeti bu mübarek ayda bırakmıştır. Onun için her Müslümanın üzerine düşen bu sünneti ihya etmektir. Başka sünnetlere benzemez. Çünkü senede bir seferdir en bereketli aydadır. Onun için bu sünnettir. Bir de Müslümanların en büyük şerî şairesindendir. Şairet-i İslam şamboldur, şairetedir. En büyük şamboldur. Onun için ehli bid'at taravihi namazını kılmaz. Kim teravih namazı kılmasa bir ehli bid'attir. Yen de ehli bid'ate meylettir. Yen de ehli bid'atin e, şeyini almış, verüsünü katmıştır. Yen de tam ehli bid'attir. Mesela örnek desen, mesela Şiiler, Rafiziler bugün de teravih namazı kılmazlar. Hiç duydunuz mu İran'da teravih namazı kılınsın? Irak'ta Kerbela'da, Necef'te hiç kılmazlar teravih namazını da tanımazlar. Neden? E onlar başka bir dindir, başka bir Kur'an'ları ayrı, sünnetleri ayrı, ashabları ayrı. Onun için bu bizim sünnetimizdir. Resulullah'ın sünnetidir. Bize bunu ne yapmıştır? Vermiştir. Hadiste geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cece namazını, teravih namazını teşvik ederdir. Azimetle. Ama ferz etmemiştir. Neden ferz etmemiştir? Korkmuştur ümmetin üzerine Ferz olunsun. Ona da geleceğiz. Evet. Demek ki taravih namazı muakket bir sünnettir. Sünnetun muakkede. Hanefilerde nedir? Şu an? Muakket sünnet var mı? Muakket sünnet Resulullah tercih etmemiş bunu. İyidir. Şimdi Resulullah bunu kıldı. Geleceğiz. Ama sonra tercih etti. Bu O ona dahil değil. Onu da açıklaması var inşallah. Hükmü hükmün delili nedir? Ne, neye göre muakket bir sünnettir diyoruz? Şuna göre diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki: iman ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min debihi." Muttefakun aleyh. Kim Ramazanda geceyi ikamet etti, namaz kıldı, Kur'an okudu, onun geçmiş günahları affolur. Abu Hurayra'dan da bir rivayet var. Diyor ki işte Resulullah gece namazını yani teravih namazını Ramazan'da tergib ederdir şiddetle. Anlatabildim mi? E bu da delildir ki bu muakket bir sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ayşe anamız radiyallahu anha rivayetiyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazlarını evde kılardır. Bir gün Ramazan'da çıktı mescitte kıldı. Gece namazını mescitte kıldı. Gece yarısından sonra. Ashablar da mescitte ibadet ediyorlar. Baktılar Resulullah'ı gördüler. Resulullah'ı ne zaman görseydiler sünnet kılıyor. Gelip peşinde durardılar. Onun namazına tabi olurdular. Resulullah da görseydi insanların khasmanına tabi oldu. İmamlık devrini devreye getirdin. Onun için sünnettir. Sen camide durmuşsun, bir namaz kılıyorsun, arkandan bir tane geldi sana tabi olduz. sen Allahu Ekber sesini kaldırıp, kiraat var ise edeceksin çünkü cemaat oldunuz siz. Resulullah da baktı arkalarına tabi oldu, namaz kıldı. Ondan sonra, ikinci gün yine çıktı, haber yayıldı Medine'ye. İkinci gün insanlar geldi, cemaat daha çok oldu. Üçüncü gün, haber çok yayıldı Medine'ye her çeşit. Bizim gibi değil. Biz teravikten kaçıyoruz yani de imamın cihetini arıyoruz. Ama onlar tam imamı arıyorlar. Tam ibadeti arıyorlar. Öyle bir nesil yetiştirmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cami tıklım tıklım oldu. Resulullah yine kıldırdı. Yine gitti. Sonradan. Dördüncü gün camide yer yoktur. Cami tıklım tıklım oldu. Coştu taştı. Resulullah çıkmadı. Ne oldu? Sabah namazına çıktı. Adeti gereği Sabah namazına çıkarken, namazdan sonra Allah'a hem şükretti. Dedi, emma ba'd. Fe innehu lem yekhif aleyye mekanekum. Ben sizin burada olduğunuzu ben farkındaydım. Bu bana gizli kalmadı. Velakinni khashiytu en tufraz aleykum fe anha ben koruktum ki bu namaz ferz olunsun üzerinize, siz de bunu ileride yapamazsınız hakkıyla. Aciz kalırsınız. Ve sadaka Resulullah. Resulullah çok doğru demiştir. Hangi birimiz tamamlı dört dörtlük tarafa devam edebiliyoruz? Demek ki Resulullah nübüvvet gözüyle konuşmuştur. Ne diyor? Ben Biliyordum ama çıkmadım korktum Ferz olunsun üzerine ileride de yapamazsınız bunu Yani siz yapamazsınız Ümmet yapamaz Bu hadis Resulullah vefat etti Bu hal üzerine Yani cemaat namazıyla kılınmadı Üç gün sadece Teravih namazı kılındı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öldükten sonra Vafat ettikten sonra Herkes ne yapıyor camide Fitne, şey, e, e, korku Resulullah'ın ölümüyle vahiy çesildi. Artık Resulullah'ın korktuğu olmayacak. Bir vahiy kalmadıktan sonra ferz olunmaz. Kalktılar ne yaptılar? Her şey geldi camide, teravih namazı kılıyor. Bir grup, bir grup, her şey ayrı ayrı imamdan Bir tane durmuş yerler peşinden takılıyorlar. Burada bir grup, burada bir grup. Birkaç sene böyle geçti. iki sene böyle geçti. İki sene sonra Hazret Ömer'in hilafetinde bir müddet de böyle geçti. Bir gün Hazret Ömer Buhari'de geçtiği rivayette Abdullah Rahman bin Abdülkâdi diyor ki Hazret Ömer'den ben bir Ramazan gecesinde mescidin dışında bir tur atıyorduk. Medine'de Hazret Ömer geceler Medine'de tur atardı. Halifedir ama Medine'yi geceler gözetirdir. Kendisi bekçisidir tabii dürtura turduk camine yaklaştık Hazret Ömer baktı camide her çeşit ayrı ayrı namaz kılıyor yani bir tane ses burada okuyor bir imam burada okuyor ne dedi? dedi vallahi ben görüyorum ki bunları bir imama toplamak daha uygundur daha mükemmelliktir ve bunu yapacağım dedi ravi diyor yaptı sabah oldu dedi ee, Ubey ibn Ka'be dedi sen namazı Müslümanlara kıldır. Bir imam olun ona tabi olsun. Ubey ibn-i Ka'be kıldırdı. Her çeşit ona tabi oldu. imamlar bir oldu. Sonra Hazret Ömer bir müddet sonra dolaşırken yine ravi diyor ki ben onu idanıyordum. Hazret Ömer baktı her çeşit sütücüde her çeşit şey bir imama tabi ettir. Ne dedi? Bid ne güzel bir bid'at oldu bu. Burada bid'at arkadaşlar, bid'atçılar sevilmezler. Bu bid'at lugavidir. Lugacadır. Yani güzel bir bid'at. Neden? Çünkü bu ibadatın aslı sünnette var. Bid'at, şer'en bid'at bir ibadet getirirsin sünnette aslı olmasın. Yani Resulullah yapmamış sen dine bir şey eklesen bid'at olur. Ama Hazreti Ömer'in bu bid'atı burada lügatçedir. Çünkü Resulullah cebaatten kılmış. Üç gün. Ondan sonra korkmuş farz olunsun. Bu böyle olmuş. Korkudan emin olduk. Resulullah'tan sonra vahiy kesildi. Bu ne oldu? He? Bid'at değil. Resulullah'ın sünnetine döndük. Çünkü Resulullah üç gün camattan kıldırdı. Ondan sonra Hazreti Ömer ne dedir? Ubey, Ubey ne zaman kıldırtırıyordu insanlara yatsı namazından sonra? Hem de direkt sonra değildir. Bir saat, yarım saat sonra kıldırıyordu teravih namazı. Hazreti Ömer ne dedi? Ama dedi. Çünkü Hazreti Ömer kılmıyor bak. Hazreti Ömer kendisi teravih cemaatten kılmıyor. Ama ne yapıyor? Sora kılıyor. Kendisi bir cemaat yapıyor. Onun için ne dedi? Gecenin ilk öncesi uyuyanlar, sonradan kalkıp taravih kılanlar daha faziletlidiler. Anlatabildim mi? Burada da alimler ne diyorlar? Ee, şeydir. Ee, Hazreti Ümer'in e, fıkhı nedir? Bizim için bir önemli bir meseledir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş aleykum bisünneti وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الْرَاشِدِينِ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِ اُضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ Benim sünnetime ve benden sonra gelen Raşid halifelerin sünnetine salırım. Demek ki Hz. Ömer teravihi cemaatten kıldı. Bu Hz. Ümer'in sünnetidir. Resulullah'ın sünnetine hiyade bizim için sünnettir. İslam'ın sünnetidir. Anlatabildim mi? Ağzı dişinizden sıkın onu. Sıkı tutun onu. He? Bir bezi koydun ağzına kaçmasın o bez. Ne yaparsın? Ön dişiyle tutmasın ağzı diziden. Sımsıkı tutun bu sünnet. Onun için Hz. Ümer fekihtir, alimdir. Ne diyor? Gecenin sonu öncesinden daha hayırlıdır. Evet. Sonra raviler diyorlar ki Uruva bin Zubeyr bin Avvam diyor ki Uruva diyor ki Hz. Ömer erkeklerin üzerine Ubey'i bıraktı. Kadınların içinde Süleyman İbni Ebi Hetheme. Onu bıraktı imam. Yani Hazreti Ümer kadınlar için başka imam, erkekler için başka imam. Aynen cemaatte kıldırmırdı onları. Sa'id ibn Mansur sünnetinde aynen bir rivayette İbni Ümer'den diyor e, Hazret, e, Hazret Ali Ubey'i İbni Ka'b'e Şeydir, Hazret Ömer pardon, Hazret Ömer diyor ki, Ubeyye ibn-i erkekler için, Temi-i Müddari'ni de kadınları için. Aynasını Hazret Ali böyle yapmış. Afraca-ı e, e, diyor ki, Hazret Ali kadınlar için bir imam, erkekler için bir imam, ben de kadınların imamıydım. Demek ki kadınlar buradan bir fıkıh çıkıyor. Alemler diyor Kadınlar teravih namazına gidebilirler. Caizdir. Ne demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? La temnu'u ima allahi mesacidallah. Hazreti Ümer bir cümbil kadını hanımını yasaklamıştır. O da gitti Resulullah'a dedi. Resulullah da mı dedi. Hazreti Ümer'de bıraktı. Ama kadının camiye gitmenin şartları ağırdır. Kolay değil böyle. Sallana sallana gidemez. Önce mehremle gidecek, fitne olmayacak, süslenmeyecek, parfüm sürmeyecek, sesi çıkmayacak. Ee, onun için sahaba kadınlar derler ki sabah namazına ilk önce biz çıkardık. Resulullah salam verildi, tesbih yapmazdık. Hem de duvarların çınarlarıyla, duvarlara sürüne sürüne giderdik. Hatta bu elbisemiz bir kısmı yırtılırdır, bir kısmı toprağa olurdu. Sürüle sürüle giderdik. Kimse bizi görmesin. Hayat sitir Efet kadınsın nedir? Olması olmazdır şarttır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste Müslim'de diyor ki: "Ey yeme imraetin acabet buhurun, فلا تشهد مع فلا Diyor ki hangi kadın bir buhur, yani bir parfüm, bir koku, bir buhur kokusu sürmüşse bizimden akşam namaz, yasın namazına gelmez, bizimden hazır bulunmaz, yani camiye gelmez. Evet, iyidir. Taravih namazının zamanı ne zamandır? Taravih namazının arkadaşlar zamanı yatsıdan sonra fecirden önceye kadardır. Sabah namazına. Yani yatsı namazından sonra sabah azanına kadar taravih namazı kılınabilir. En faziletli seyredir gecenin üçte birinden sonra, yayın gecenin yarısından sonra. Tabi bitir de dahildir buna. Evet. Onun için Hazreti Ümer dedi? وَالَّذ۪ينَ يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلْ مِنَّ الَّذ۪ينَ يَقُومُونَ Ubey'in. Ubey'i teravih kıldırıyor. Bazı sahabalar uyumuş. Kendisi de dolaşıyor. Diyor, bunlar daha faziletlidir. Kılma, kıl kılanlardan. Çünkü onlar uyuyorlar. Gecenin yarısında kalkıp teravih kılıyorlar. Biliyorsunuz gece üçte, üç, üçte biri. Son üçte birde Rabb-il Alemin ne tecelli eder zatıyla ha? Sema dünyasına. Orada sorar: "Var mı benden isteyen vereyim?" İşte bu da nedir? En son namazı da vitir kılacaksın. "Ec'alu ahire salatikum bil-leyli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu da muttefakun aleyhi. En son namazınızı vitir getirirsiniz. İyidir bir mesele, bir dene utir kıldı, teravih kıldı, sonra utiri kıldı uyudu, sonra kalktı baktı güclüdür, bir de gece namazı istiyor, yapsın, ne yapacaktır? He? Bir kısmı kalkıp bir de namaz kılıyor, sonra bir de utir yapıyor. Resulullah ne diyor? La utirani filleyl. Bir gecede iki utir olmaz. İyidir ne yapacağız? Bir kısmı, bazı fikir kitaplarında bazı iştihadlar var ama bunlar çok doğru değil. Nedir? Meselen diyorlar kalktın bir, bir üç daha kılarsın olur üç rücad bunun iştihattır ama bunun bir delili yoktur. Doğrusu nedir? Ben vütır kılmışım. Uyudum. Sonra kalktım cücüm var, istiyorum kılım. Allah ne kısmet etmiş kıl. Bitti. Senin o vütırın geceyi kapattık, paketledin. O bitti. Normaldir. Bu kıl hiç vütır de, de yapma. Anlatabildim mi? Yani ben yatsı namazından sonra vütrimi kıldım uyudum, gece kalktım. Ne yapacağım? Gece kalktın. Kaç rüc'at kılırsan kıl vütr kılma daha. La vütrani filley. Bir gecede iki vütr olmaz. Eydir bir vütr kılayım, bir rüc'at kılayım o şaf' olsun. Ondan sonra bildirim bunun alimler diyorlar, uygulaması doğru değil. Evet. Şimdi gelelim bir daha sayısına. Bu da önemli meselelerden bir şey teravih namazının rük kaç rükattır? Sayısı var mı? Şimdi teravih namazı dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç gün cemaattan kılmış. Bir de teravih namazı kıyamün Bir dönerim bakarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamün ve o geceyi kaç rükat kılmıştır? İşte onun için kime döneceğiz? Resulullah'ın hanımlarına döneceğiz. En çok Resulullah çimin yanında kalıyordu geceler. Hazreti Ayşe Hazret Ayşe ne diyor? Radıyallahu anam. Diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve yezidu fi ramazan ve la fi gayri ala ihde aşra diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da ve ne Ramazan'ın haricinde tam fazla gece namazı kılmazdır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatten 800 rucat kıldı mescitte evde de 800 rucat kıllardır. Ama bir dakika sevinmen. Hadisin devamı var. Hadisin devamı Hazreti Ayşe diyor fele teselu an husnehen ve Ama o 8 rucatın da Hala şeyini hiç sormayın. Ne kadar uzun, ne kadar sakin, güzel. He? Resulullah dördürük et kılardı. Sonra dördürük et kılardı. Bunu da çok uzun tutardı. Şimdi dördürük etin arasında dinlenmeyi buradan çıkartıyorlar. Dördürük et. Dördürük et değil bizim camilerde kılanın. Çin gece namazını salamsız dördü rükhat kılsa sünnete muhaleftir. Yanlıştır. Hiç kimse, bir fıkıh kitaplarımızda da bu yoktur. Hatta Hanefi fıkhında da bu yoktur. Ne var? Hanefi fıkhında da çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Apaçuk, Buhari'de, Müslüm'de hadis var diyor. Salatul leyli metna metna. Gece namazı içi içidir. Çürükhat namazı o yoktur dördü rükhat. Aslan bir hadis daha var. وَلَوْكِ زَعِفْتِرْ دُرْصَلَاتُ النَّهَارِ وَالْلَيْلِ مَثْنَامَثْنَ Bu da Allah-u Alem Tirmizi'de geçiyor hatırlamıyorsun. Gece ve gündüz namazları. Dördür üç et bir arada namaz yoktur. Sadece ferzler de var. Bütün sünnetler çiçidir. Ama Hanefi mezhebinde bazı alimler ne demişler? Salam vermezsin. Ama dört kakarsın. Ama ikinci tahiyyatı da sallibarik okuyorsun, rabbenatini okuyorsun, sonra kakıyorsun, Allahu akbar diyorsun, subhanekeye okuyorsun, elhamdiye okuyorsun. E o zaman mübarek bir salam vermek kaldı. O salamı niye kaldırdın ortaya yerden? Sünnete muhalefet ettim bunu. Bunu bir mübarek alim yazmış, ondan sonra zaten son dönemlerde işşahat kapsını da kapamışlar. Kendisi iştihar etmiş, başkasını ettirmemiş. Kapattırmış, Millette ona göre çor gitti. Bu da doğru değil. Doğru olan ki rükhat, ki rükhat, her rükhat'te salam verilir. Dört mezhep tamına ittifak etmiştir. Evet. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki çıkılarmış ama çıkılarmış, otururmuş az, ondan sonra dört kılarmış, dört, dört, dört, dörtten sonra çok otururmuş. Onun için Hazreti Ayşe diyor kendine Yusalli erba, dört kılarmış diyor. Anlatabildim? Bak Türkiye'de de öyledir. Teravihlerde ne yapıyorlar? Çıkılıyorsun bir salavat veriyor. Üçün dördüncüne ne verir? Uzun bir salavat veriyorlar. İşte aslı sünnetten alınmış. Vela kaydırılmış şey olmuş ama sünnette ne kadar yer olduğunu görüyoruz. Ondan dolayı ondan dolayı bir de bu fiil nedir? Emir değil sünnette. Resulullah dememiş gece namazını sekiz atkın. Bu bir fiili bizim için gelmiştir. Bunu da kendisi demiyor. E, hanımı bize aktarıyor. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dememiş ki gece e, gece namazı sekiz attır. Şimdi bu rükatlerde yen zikirlerde bazen Resulullah at koyar. Yüz sefer dersin. İstegfirullah. Yüz ona çıkartsan alimler de sünnete muhalefetten ceza kesilir sana. Resulullah en mükemmelini yaparmış. Yüz demişse yüzde duracaksın. Ama başta demiş kim bu kadar dese bazı da de dememiş demiş kim söylese. Açık koymuş kapıyı. O zaman senin için açıktır. Yaptığın kadar yap. Gece namazında Resulullah dememiş illesi kırın. Ama açık koymuş kapıyı. Bu o ibadetlerdendir. Ondan dolayı teravih namazının kapısı nedir arkadaşlar? Açıktır. Alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Sekizden fazla olur, evet olur. Ama alimler demişler en mükemmeli Resulullah gibi kılacaksın. Sekiz kılacaksın ama uzun tutacaksın. Ondan dolayı alimler diyorlar sekiz uzun, tutu, uzun tutan sekiz kılması daha öyledir. Eğer kıssa okuyan fazla rüc'at kılabilir. Yani bu birbirine bağlıdır. İşte burada da en mükemmeli nedir? E, cönül arzu eder. Resulullah gibi kılalım. Hatta sahih olan rivayet diyor ki Hazreti Ömer Übeyyi 8 rücahten mükelleflik kıldı. Bir rivayete 10 rücahten. Utir de 13 rücaht. Ama ondan sonra iştihaden açtılar bu kapıyı. Bazı takatlı, bazı cüclü gördük kendisini. Daha kılalım, daha ibadat evet bunda sünnete muhalefet yoktur olur. Evet. Ama sekiz diyersen sekiz kılıyorum ama kısa kısa oku. Burada da sünnete muhalefet ettin sen. O zaman ne yap? Fazla kıl. Yirmi kıl. Kısa kısa okuyorsun. Ecir kaçırma. Onun için Şeyhül İslam bir binte yemeye bak. Şeyhül İslam müştehil mutlaktır. Böyüc alimdir. Bugün de bazı arkadaşlar yanlış yapıyorlar. Sekizin üzerine ısrar ediyorlar. Bu da bizim şeyhimiz Şeyh Albani'nin görüşüdür. Ama Şeyh Albani sekizde ısrar ediyor. Evet Şeyh Albani sünnette şiddetle bağlı bir alimdir. Bir de büyük hadisçidir, nasları iyi bilir. Sekizde ısrar ediyor. Ama ne diyor? Şeyh Albani Şeyh Albani diyor ki sekiz. niye? Çünkü Resulullah gibi kılacağız. Ama rüc'atte de ısrar ediyor. Yani rüc'atte de şekilde de Demiyor ki sekiz kılın ama bir inna atayna okuyun yani bir ihlas okuyun, yani bir felaknas okuyun yani bir alemtara okuyun. Değil. 8 kılın, Resulullah gibi kılın. E Resulullah ne kılarmış? Resulullah birinci rükhatta belki Bakara'yı okurmuş, belki Bakara'a al okurmuş. Var mısınız? Bak bugün de camilerde kılıyorlar. Her rükhatta bir sayfa okuyorlar. Herkes kaçıyor ya. Olur mu ya diyorlar. Bu baktırıyoruz Nerede inna elemtara elem tara lilaf kureş okuyan var onların peşinde koşuyor. Bazı onları da kanaat getiriyor. Ya çoktur ya hocam ya. Bizim orada bir tane var jettir böyle. Hemen şimşek bitiriyor Hem de iyi spor oluyor bizim için. Evet. Onun için şeyhül İslam diyor ki 23 adet kılabilirsin. Ki bu da meşhurdur. Bak şeyhül İslam'ın sözünü okuyorum ben. Dur 23 at kılabilirsin ki bu da meşhurdur Ahmedin mezhebinde Şafii'nin mezhebinde. Ya yani de 36'r üç at kılabilirsin bu da Malik'in mezhebinde meşhurdur. Ya da isteyen 11'r üç at kılabilir yani 13 üç at kılabilir. Hepsi doğrudur diyor Şeyhülislam diyor. Hepsi doğrudur. Ama e, hepsi doğrudur buna da İmam Ahmed nas etmiştir. Çünkü İmam Ahmed de diyor ki Resulullah'tan sabit yoktur. Gelen Resulullah özel bir sayı koymuştur. Burada ölçü rüc'atleri arttırdın, kıraati kısa tutacaksın. Kıraat rüc'atleri kısa tuttun, secces tuttun kıraati artıracaksın. Ondan sonra Şeyhül İslam İbn Teymiyye Hazret Ayşe'nin şeyini getiriyor. Bu okuduğumuz hadisini getiriyor. 800 ğetten fazla kılmazdır ama hiç sorma ne kadar mükemmel kılardır. Evet, İbn Hacer Askalani Hafız İbni Hacer Fethül Bari'de bu kavulları hepsini topladı. Yedi kavul taravihle ilgili buldu. İbni Hacer. Hepsi de diyor doğrudur. Hepsi de diyor doğrudur. Birincisi on bir rük'at artı üç vüçül kılınır. İkincisi on üç rük'at artı üç vüçül kılınır. Üçüncüsü cirin bir artı üç rük'at Butir. Dördüncüsü, e, 23 artı 3. Beşincisi 29 artı 3. Altıncısı 41 artı 3. Yedincisi 49 artı 3 üç ad vutir. Onun için kim dese sekizden fazla bidettir, hata yapmış olur. Böyle bir şey deme hakkı yoktur. bunların da başlarında alimler varmış. Anlatabildin mi? Ama biz ne diyoruz? Ehl-i Sünnet ne diyor? şeyh İslam damın üzerine tehdit ediyor. Şeyh-i Elben damın üzerine tehdit ediyor. Nedir? Sekiz kılıyorsan Resulullah gibi kılacaksın. Hazret Ayşe'nin vasfı gibi uzun olacak. Rücu'ü, sucudu, kıyamı, secdeleri hepsi yeri yerinde olacaktır. Resulullah öyle gece namazına diyor da ayağın altı kanardır. Onun için buradan sekiz rücu'at kılanlara biz sesleniyoruz. 8-3 bizim ziyet imamlardan kılıyorlar. Ondan sonra çıkıyorlar. Ya sünnet budur. Bu yanlıştır. Yani belki bunlar iyi niyetlidiler ama yanlış yapıyorlar. Ondan sonra da gidiyorlar havladan da çıkmıyorlar. Orada oturup konuşuyorlar. İçeride cemaati rahatsız ediyorlar. Bu sefer ne oluyor? Ya bunlar ne biçim Müslüman cemaat diyor. Bunlar da diyorlar biz sünneti yayıyoruz. Şimdi sünneti yayan kim? kötüleyen için. Değil mi? Yani bir deneye dediler sakız orucu bozmaz. Hakikaten sakızın tadı yoksa orucu bozmaz. Yani tatlı sakız değilse. Çeyneyebilirsin. Ağzında tükürek üretse de utabilirsin. Bozmaz. Ama bu değil ki sen Ramazan'da sakız çiğnersin çarşıda yürürsün. Değil mi? O bir hastalıktan dolayı, bir şeyden dolayı. Evet. İşte Hiçbir rivayette sahih değil. Resulullah'tan gelen bir sahih yoktu. Sadece Hazreti Ayşe'nin rivayeti 11 bir rücah kılarmış Resulullah. Gütül dahil. Sekiz kıyamülleyl teravih yeniden normal gece namazı. Üçte ne kılarmış? Gütül kırarmış. Ama bu sayılar kimden gelmiş bize? Yen sahabeden, yen tabi'inlerden gelmiş. Yen de dört imamdan. Bu sayılar. Biz bu sayılara hepsine saygımız var. Yirmi kılan kılabilir. Ama yirmi kılan her rükatte iki okuyamaz. Ne olur bir sefer? Fitne olur. Değil mi? İnsanları bu kadar. Ha, mesela on tane, yirmi tane toplandı cami cemaati. Dediler biz özel namaz kıl. Millet dağıldıktan sonra biz her rükatte bir cüz Kur'an okuyacağız. Olur? Çok hoş olur. Sekiz değil yirmi de kıl. Kapağı çoktur. Resulullah kapatmadı bu kapıyı. Ama avam için bunu yapsan ne olur? Fitne olur. Kimin gibi? Muaz gibi. Muaz Resulullah namaz kılıyordu. Sonra dönüp mahallesinde uzak bir semte Medine'nin kıyı çinerinde gidip cemaatine imamlık yapıyordu yazsın namazını. Tabi Muaz sünnet sayılır o. Ama ne yapıyordu? Bakara surasını birinci rüşatte okudu. İkinci rüşatte onun yarısı kadar okudu. Millet geldi şikayet ettiler. Ya, ya Resulullah biz çiftçiyiz. Çoluk çocuğumuz var. Bu Muaz sürdü bu kadar. Resulullah ne dedi? Efettenun ente ya Muaz. Sen insanları fit, fit, fit, fitneye mi oklatıyorsun? Fitnemeye sahip olursun. E? E bugün de bir sahife yastır namazında okusa imama derler o. Kısa kısa kıl. Bak Resulullah Muaz'a dedi fitnecisin. Ya ay mübarek. Muaz ki bu çıksın. Cüz okudu bir sürü hükette. Onun için fıkıh nerede kullanılacak? bilinmesi lazım. İşte selef alimlerinin yanında kaide ölçü nedir? Rüc'atler az oldu kiraat uzun olur. Rüc'atler çok aldı ne olur? Azalır, ortası bulursun. İşte bunun hakkında da İmam Şafii, bak bu başka imamlara benzemez. İmam Şafii dört imamın en büyücü ne diyor? Medine'de ben gördüm. Bak İmam Şafii kendisi tabiindir. Diyor Medine'de ben gördüm at tuz dokuz rücat Tabi'in zamanında. Onun için seçiz rücat diyenler bid'attir fazla diyen biraz çulahanı çulahını koysun düşünsün. Bu İmam Şafii'nin sözü. Mecce'de 23 rücat gördüm kılır. Hepsi doğrudur diyor. İmam Şafii. Sonra bir rivayette ondan diyor ki Taravihde diyor, kıyamı yani kiraatı uzun tutsalar, sücdeyi kısa tutsalar güzeldir. Eğer sücdeyi uzun tutsalar, kiraatı az tutmaları güzel olur. Ama benim için diyor İmam Şafii birinci daha evledir. Yani kiraatı uzun tutsun, sücdeyi kısa tutsun. Çünkü bazı alimler de sücdede çok dua diyorlar. Mesela 10 dakika, 15 dakika suçraya kapanıyor. Hepsi demek ki var. İşte onun için biz ne yapacağız? Ee, jeth imamlar burada nerede kaldı? Şu, yani dört, dört mezhebin içinde jeth imamların yeri yoktu. Yani kim bir ayet okuyor, yani bir satır okuyor, bunların arkasında teravih namazı kılınmaz. Ben buradan fatvasını veriyorum. Anlatabildim mi? Bunların arkasıyla namaz kılınmaz. Buradan da diyanete sesleniyoruz. En azından bunlara sahip çıkmaları lazım. Bu imamları en azından taravih kıldırmalar lazım. Çünkü işte baktık biz Ehl-i Sünnet'in dört mezhebin kitaplarında taravih nasıl kılınıyor? Evet. Bir uyarıda dedik ki insanlar sen gideceksin nereye? Kim Ar başlık kıldırıyor, onun arkasında. Çünkü bu ibadettir, sen ecir almak istiyorsun. Bir daha e, imamları, sakın karşına çıkma deme, sen uzun tutuyorsunuz. Uzun tutuyorsunuz. Uzun tutmak caiz değil. Bak Hazreti Ömer şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muazene dedi, dedi sen fitne, fitne, fitne oluyorsun insanlara. Bazı çıkıp ahkem kesiyor. Bu da doğru değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, muazza cevap verdiği bellidir. Çünkü o çok uzun okuyordu. Bugün de bir sayfa okuyur, imama karşı geliyorlar. Evet, ne kiraat okunur içinde? Sünnette sabit mi Resulullah'tan, taravihte okuyacağız? Öyle bir şey Resulullah'tan da gelmemiş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz biliyoruz, çi şey var. Bir, Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Khatim yapardır. En son Ramazan'da Cibril'den iki sefer devir yaptı, mukabele yaptı. Her sefer bir sefer yaparmış. En son Ramazan vefat etmeden önce iki sefer yaptı. Bir de Ramazan, gece namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok uzun suraları okurmuş. Demek ki bu Kur'an ayıdır. Ondan dolayı selefimiz, sahaba, tabi'in Ramazan ayında en güzel şey görmüşler. Mushaf'ın tertibine göre demişler. Böyle başlarsın en azından bir sefer hatim yapılacaktır. Bu da güzel bir iştihattır. Güzel bir sünnettir bizim çıkarmıştır. Bunu da bir gün elhamdülillah dünyanın çok yerinde yapıyorlar. Mecce Medine'de yapıyorlar. Türkiye'de elhamdülillah bu son zamanda yayıldı. Her semte bir cami iki cami semtin büyüklüğüne göre Mesela Fatih'te 17 camide hatimle ne kılınıyor? Teravih namazı. Yani günde bir cüz hatim ediyorlar. Bu da şeyde var, e, rivayetlerde var. İşte sahabeler diyorlar ki biz Hz. Ümer zamanında vütül kıldığımızda eve döndüğümüzde hemen ehli beytimize deriz acele acele hemen şuurluk yapalım. Çünkü hemen şey, fecir okunacak. Demek ki çok sürermiş kiraatları. Hemen gelinmişler acele, şühürlük yaparmışlar. Hatta Ubey'in, e, Ubey ibn-i Ke'bin, Ümer zamanında, Hazreti Ümer zamanında, Hazreti Ümer demiş, 200 ayet okuyacaksın. Diyor, öyle uzun okurdur ki, bazımız yaşlarımız asaya yaslanırdık. Tekhatimiz kalmazdır. İşte birçok rivayetler var. E, a, e, Hazreti Ümer, Bazen çağırmış, 60 ayet bazen demiş oku. Bazen 50 ayet demiş, bazen en azına 20 ayet demiş okursun. 20 ayet normal mushafte iki sayfaya tekabül ediyor. Evet. Onun için selef alimlerimiz demiş ki en azından Kur'an khetim olması lazım. Mushafın nesakine göre khetim olunması lazım. Evet, bu da böyle. Ne kaldı bizim için şimdi? Bir de bazı insanlar diyor ki camilerde biz namaz kılmıyoruz. Niye? E ben evde daha huzur buluyorum. Hayır. Asah olan, doğru olan camide namaz kılınacak. Neden camide? Çünkü Resulullah'ın sünnetidir. Resulullah teravih cemaatten kılmış. Hazret Ömer bu sünneti ihya etmiş. Ömer'in sünneti de bizim için nedir? Sünnettir. Raşid halifedir. Onun için bir de camietin 27 derece fazla bereketi var. Camide bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor. İmamla namaz kılsan, hatta imam bitirdiğinde e, vitri de onunla dağılsan o gece kıyamın tamamdır. Bir de bu hadisin bereketinden ayrı olmak için nedir? Kılacaksın. Eğer bir tane diyorsa e, ben hafızım, evde daha kılıyorum. Evet, git sen kıl, ondan sonra dön, evde kılabilirsin istediğin tamam, devam edersin. Evet. Burada da mezhepler bazen ihtilaf etmişler. Bu konulara girmeyelim, zamanımız dardı. Ama burada Resulullah'ın hadisi اِنَّ قَوْمٌ اِذَا صَلُّ مَعَ الْاِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفْ كَتَبَ لَهُمْ قِيَامُ تُلْكَ الْلَيْلَى Eğer imam İmam bir kavim imam ile beraber kıldılar kıyamun leyl, teravih namazını. İmam ile beraber dağıldılar. Bu ne olur? O gece kıyam için sayılır. Ondan dolayı İmam Ahmet'e sordular. Dediler ki neyden kılarım? İmam Ahmet dedi ben isterim ki her gece imam ile bile kılıyorum. Onun için bazı arkadaşlar vitri kılmıyorlar. Diyor ki ben evde gece namazını kılıyorum. Evet. Eğer o gece namazı seni ihlas takvu attırıyorsa git kıl sonra vütirinde kıl. Ama her gece 11 ayı gece namazı sen başına tek başına kılabilirsin. de tek başına kalıyorsun. Ama senede bir seferdir ben şimdi para versem milyonları versem camide cematten vütir kılayım bir gece 11 ayı bulamam bunu. Kimse de bana amin demez. Ama bu, bu var için alimler diyorlar bu nimeti de kaçırtmayalım. Bir de bir mesele var. O da çok tekrar oluyor. Biz geldik yatsı namazına yetişmedik. Yatsı namazına yetişmedik. Geldik baktık cemaat teravihe başlamış. Ne yapalım? Bir kısmı gidip yatsıyı dışarıda yalnız kılıyor. Ondan sonra gelip teravihe ediyor. Hayır. Teravihe yetiştin. O imamdan uyacaksın imama. Ondan sonra imam salam verir. Sen kaç uç ekşi gün varsa devam ele. Senin için yatsı namazının cemaatin bereketi aynı devam eyle. Çünkü onlar içi çıkılıyorlar. Sen onları uyarsan. Eğer dört kılanıysa da dört kılmışsın onlardan. Bir mahsuru yoktur. Evet. Bir de ne kaldı? Kunut duası kaldı. Bu türde Ramazan'da kunut duası nesildir bana ne olur? Şimdi bizim dört mezhepte kunut duası olması olmaz haline girmiştir. Halbuki kunut duasında ihtilaflı konu var. Mezheplerin de içinde var. Evet. Burada da alimler kunut duası ile ilgili Beş tane ehli sünnette görüş var. Biri diyor ki bütün Ramazan gününde kunut yapması mustahaptır. Bu da bazı sahabelerden İmam Şafii Malik'ten rivayet olmuştur. Ramazanda kunut duası yapılır. Bir kısmı diyor kunut duası sadece Ramazanda 15'inden sonra olur Utir'de. Bu da İmam Şafii'nin diğer görüşüdür. Bir kısım alimler de diyorlar konut diye bir dua yoktur. Konut duası utirde yoktur. Ne Ramazan'da gay ne Gayri Ramazan'da. Bunların da güçlü delilleri var. Bunların da güçlü delilleri var. Konut duası diye bir şey yoktur. Sadece utir namazı konutsuz olur. Bir kısmı diyor ki bazen konut yaparsın bazen tercih edersin. Bir kısmı da diyor nazilelerde konut yapılır. Nazile nedir? Bir deprem oldu. Bir musibet geldi başımıza düşman saldırdı. Dua ederiz Allah'a Allah'a sığınırız. Silahımıza sarıldıktan sonra Allah'a sığınırız. Yok Allah'a sığınırım tedbir eden bırakalım. Buralarda olur. İbn Kayyim'e gelirken İbn Kayyim Zâdü'l-Meâd kitabı bilirsiniz. Resulan hayatın ansiklopedisidir. Orada diyor ki hiçbir rivayet yoktur. Sahih sabit Resulullah gece namazının sonunda bir üç hatta kunut yapmıştır. Evet, şimdi racih olan nedir? Biz bunun altından nasıl çıkalım? Racih olan, mahsur yoktur. Sen boyuyla da yapabilirsin. Yapmayabilirsin. Ama ben benim görüşüm, şu hocalarımızdan bunu da duyduk, o böğüt alimlerinden cücül delillerle Bazen yap, bazen yapma. Nazillerde muhakkak yapacağız. Çünkü Resulullah yapmış. E bir günde de biz her nazile yaşıyoruz. Şer değil, Türkiye'de var. Türkiye'de deprem bitti, Irak çıktı. Irak bitti, Afganistan ihtilal çıktı. Afganistan bitti, Mısır oldu. Mısır bitti, Yemen oldu. Yemen bitti Libya. Yanımız şimdi Suriye, ondan önce Çeçenistan, Bosna. Her zaman Müslümanların başında musibet var. Yapabiliriz, bir mahsuru yoktur. Ama şunu şu yanlış olur. Bir de konutsuz bütün kılsa Desa ona yanlış yapıyorsun bu da yanlıştır. Çünkü onun da neyi var? Delili var. Onun için konutsuz vutür kılınabilir. Evet. Konut duası nasıl olur? Ee, şey diyor e, e, İmam Mehmet diyor Hazreti Ömer ondan dolayı Hazreti Ömer bir sene kıla, konut yaparmış bir sene yapmazymış. Bazen yaparmış bazen yapmazymış. İşte bu rivayette delalet ediyor ki konut nedir? Yani sabit aslı yoktur. Sığası nasıldır? Unut duasının e, okunuş şekli nasıldır? Burada da biliyorsunuz e, bir kat çeşit var. Hepsi Resulullah'tan gelmiş. Bu çeşitler de neden gelmiş? Çünkü istiftah duası gibi. Yani ilk başlıyoruz. Sübhaneke okuyoruz. Allahümme ba'id beyni ve beyni. E, bir sürü Resulullah'tan sahih 4-5-6 tane dua var. Alimler diyorlar. Her mesel birini almış. olması olmaz yapmış. Bu da yanlıştır. Alimler ne diyorlar? Alimler diyorlar, bir tane imkanı var ise, okup yazarlığı var ise, ezberi de var ise, hepsini ezberlesin. Her çerçeği birini okusun. Ne olur? Zihin daha dikkatli olur, toplanır. Her seferde birini okusun. Bu raci ettir. Ey dün, kunut duası nedir? Hüsnül Müslüm kitabında var mı? Kunut duası var. Hanefi mezhebinde Allahümme inne nesta'inuke ve nesteğfirüke ve nestehdiyke ve ne uminu bik ve netubu ileyk ve netevekkülü aleyk ve nesni aleyk el hayrü küllü ve lâ nekfuruke ve ve Bu nedir? Hanefi mezhebinde konut duasıdır. Eydir diğer mezheplerde dedik var. O da e, İmam Hasan'dan rivayet olan eee Allahumme h'dini fî Bu da Şafii mezhebinde var. وعافني فيما عفيت وتولني فيما توليت وبارك لي فيما عطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تبارك ربنا وتعالي حسرت علي داند بالرواية اللهم إني عوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك bu da konut duasıdır. En güzeli her şeyi okuyayım. İyidir bunu sessiz mi okuruk sesli? Herkesi de olur. Bir mahsur yoktu. Alimler diyorlar, Dehe Ramazanlarda sesli okumak. Konut duasını. Neden? Kalp huşu, ibadet duayidir ya. Hem de naziller var başımızda. İman elini kaldırıp dua yapabilir sesli. Konut duasını. Enseden ma'munlar da amin diyebilirler. Her duaya amin demek sünnettir. Amin nedir? Yani ey Rabbim cevap ver bize, isticabi et bize. Amin anlamı budur. Eydir İmam sadece bunları okuyabilir, hayır ekleyebilir. Ama bir şarttan ekleyebilir. Önce çok uzun tutmasın, abesle iştikal olsun. Kiraattan daha çok olsun. İçincisi bazı imamlar kafiye yapıyorlar. Cinas, saca, kafiye dördlü gibi yapıyorlar. Bunlardan uzak olmak lazım. Dua yapacaksın. Yani şer değil. Ama ne kadar güzel olsa, düzgün olsa o kadar. Bir de mevhul olacak. Ne kadar mevhul olsa, Resulullah'ın dualarından olsa daha güzel olur. Evet. Yapabilir. Bunun da bir mahsuru yoktur. Şimdi gerçek arkadaşlar bile zaman doldu ama biz zamanın e, iftara kalmış 25 dakika. Bunu da inşallah Allah yardım eder. Asıl ders sadece ben bu için dersi yaptım ama maalesef bu hükümleri çok sürdü. Bu da nedir? Taravih namazın fazileti. En önemlidir. Bizim. Çünkü maalesef bakıyoruz camilerimizde taravih kılanlar azaldı. Fazileti nedir? Fazileti gece namazının ne fazileti var ise taravihin aynen fazileti var. Artı bu ayın bereketi var. Demek ki gece namazı faziletlidir. Taravih daha faziletlidir. Onun için taravih namazı elimizden kaçmaması lazım. Birincisi acele geçeceğiz zaman daraldı. Birincisi taravih namazı e, sünne-i muakkettir. Alimlerin ittifakıyla de, kitaptan ve sünnetten delilleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tergib etmiş bu namaz bir namazdır. O namazı da yerine getirmek en fazilettir. Evet, ikincisi ceza namazı nedir? En büyük Ramazanda gece namazı en büyük ibadetlerdendir. Çünkü Resulullah ne demiş? Men kâme Ramazan imanun ve ihtisaben gufr lehu ma taqaddama Kim Ramazan'ı iman ederek, ihtisap ederek, kaksa hakkıyla ikamet etse geçmiş günahları affolur. Hatta bazı alimler dediler geçmiş günahlarında büyük günahı var isaf afol. Bazı dedi hayır küçük günahlar. Çünkü büyük günahlar tövbe E zaten bir tane kıyama, kıyama gelmişse büyük günahtan tövbe eden adam ancak olur. İşte burada e, i̇bn Recep Receb Hembeli çok güzel bir sözü var. Diyor ki Ramazan'da iki cihad var. He? Ramazan ayı iki cihad ayıdır. Bir nefis cihadı o da gündüzü olur. Nefsinle cihad ediyorsun. Neye karşı? Oruçluğa karşı. Sıcağa dayanıyorsun. Güzel ahlak sahibi oluyorsun. Kızmıyorsun. Orucum diyorsun. Ha? Bir de gece kıyamda sabretmek. Kıyam nedir? Gece namazına kalkarken işte teravihde durmak zordur. Hele khatmeyden kılanlara Allah yardım etsin. Bir saat ayakta duruyorlar. Halbuki sahabe üç saat, dört saat durarmış. Ha? zordur ne yapıyorlar bu sefer e, bu meşakkate sabrediyorlar iyidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor men kama Ramazan kim Ramazan'ı ikamet etse yani gecesini ikamet etse yani uyumasa namaz kılsa Kur'an okusa e, namazın taravi namazın içinde hem ne var hem ibadet var hem Kur'an okuma var imanen iman ederek neyine iman ediyor ki Allah vaed etmiş, bunu yapsan mükafatı var. İhtisaben arzu ediyor Allah-u Teala he, bu günahlarını affetsin, işte hufil elehû. Bu niyetle kılsa teravih namazını, geçmiş günahları affolun. Üçüncü, özellikle Ramazan'da on son cünde daha fazla biz şey yapacağız, İnşallah önümüzdeki ders itikafla ilgili olacaktır. On son günde yaptığımız ibadetler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on son günde itikaf edermiş, daha fazla namaz kılarmış. Bakın bir günde Mekke Medine'de on son günde kıyam namazı var. Taravih'ten ayrı on rük'at, onki rük'at ne kılıyorlar? On rük'at uzun kıraatlı, çok uzun rükü'lü, sucudlu bir güzel namaz kılıyorlar. Neden? Çünkü o 10 günün içinde bir gece var. Bin geceye nedir? Bedeldir. O da nedir? Kadir gecesi. Laylatul Kadir, <gülüyor> khayrun min elfi şahır. Evet. Sonra Resulullah diyor من قام leyletel kadri imanen ve ihtisaben İman ederek Eczine, ihtisap ederek Allah indinde bu emeğini Allah için harcılayacak kadir gecesini sabaha kadar ihya edeni, geçmiş günahları affolur. olur. Evet. E, Hazret Ayşe de diyor 10 son günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Her şeyden ilişkin keserdi. Kadınlarını bile hanımlarının yanına yaklaşmazdı. Tam ibadet ayıdır. Evet dördüncü namazı kıyanı ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılın gece namazını İmam bitiren on olur. Geçmiş günahları af olur. Gece namazını ikamet etmesi de kabul olur. Demek ki teravih başka zaman gece namazı zemattan kılınmıyor. Sadece Ramazan'da kılınır. Bu da Ramazan'ın bir faziletidir. Evet. من قام مع hatta yan yansarif kutube له قيام الليلة Imamıyla kaldı. Kıldı, kıldı imamla gitti. Ayrıldı camiden. O gece namazı yazıldı ona. Hak oldu. Allah söz verdi. Onun için camide bekleyeceğiz. Gece namazının bu Ramazan'la ilgili. Bir de gece namazının savabına gelsek. Gece namazının savabı çoktur. Resulullah'ın sünnetidir. Kitap o sünnetten gece namazı. biliyorsunuz gece namazı Resulullah üzerine, Müslümanlar üzerine Mekke'de ferzidir. Ondan sonra musul Müslümanlar üzerine sünnet kaldı, Resulullah üzerine vefat edene kadar gece namazı ferz devam etti. Evet, bu da gece namazı ne yapar? İmanı sabit kılar. Cennete teşviktir. Cennete teşviktir. İmanın sabit kılır. Büyük ecri var. Bu da Müzemmil surasında, 1'den 6 ayette, Ya eyyuhel muzzemmil kumilleyle illa kalile. Müzzemmil nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, vahiy geldiğinde titretmeye başladı. Geldi gece hep titretiyordu. Zemmüluni, zemmüluni Üzerimi örtün, titretiyorum. Hazret, Hedice anamız da onun üzerine battaniye örtüyordu hep böyle. O zamanın. Sarıyordu. Allah Teala vahiy geldi ona. Dedi. Ey yorgana bürülen, ha? Örtüsüne bürülen a binden gömülle ile ilaka dile gecenin bir çoğunu fak namaz kıl nusfehu ovunqus minhu qalilan yani yarısını hem yani biraz az biraz çok wartilil kur'ana vesid aleyhi wartilil kur'ana tertil kur'an o cüzde inne sanulqi aleyke kavlen sen üzerine büyük bir gücü yükleneceğiz yani bu risale gücünü kim Risale gücünü taşımak için sabah işlerin aziyetine gece sen kendini şarj edeceksin. Bak cep telefonu tacir isen gece şarj etmesen sabah yarıda kesilir işin bitti sen. <gülüyor> Ama gece şarj edeceksin akşama kadar işin bitirecek o cep telefonu. Davatçı da böyledir. Gece kendini şarj etmese gece namazıyla sabah onun pili biter. İnne naşi etilleyli hiye eşeddu Vat'an ve akvamik ile Gece çünkü ibadeti bambaşka olur Vurgulu olur Yerleşir kalipte, Kabul olmakta Sonra Allah subhanehu wa teala Başka bir surada Secde surasında Ehli iman ehli takvanı neyle öldü Gece namazı ile öldü Ne dedi İnne me yu'minu bi ayatine Allezine idha dükiru Biha harru ve Vesebbihu وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا <يَسْتَكْبِرُونَ> Diyor ki, benim ayatıma kimler inanır? Olar inanır ki, benim ayetimi duyduğunda sücdeye kapanırlar, tesbih ederler, Allah'a şükrederler, çibirlenmezler. Sonra bunların vasıflarını veriyor. Bu müminlerin vasıflarını veriyor. Vasıfları nedir? تَتَجَافَ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ve وَتَمْعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Verdiğimiz nimetlerden infak ederler. Cece'ye gelirken e, yataktan kendilerinin arağında bir boşluk var. Cefva, boşluk. Mesela Eyüp, benim arkadaşımdır, geldi karşıma biraz sağuk davrandı. Eyüp'e sağukum yani, uzağım, yaklaşmıyorum ona aramızda bir boşluk var. Bu tetecafe yani yataktan aralarında bir çüs var. Ki Arapça belagati çok mükemmeldir. Tabii bunu Türkçeye tercüme edecek. Yani, yani maksat yanları yataklarından uzaklaşır. Daha, yanları uzak uzaklaşır. Orada ne yapıyorlar? Televizyona bakırlar. İnternete girmişler, Facebook'a girmişler e gece. Hayır. Ne diyorlar? Yed'un rabbuhum havfen ve tama. Hem korkarak hem umid ederek Allah-u Teala'dan dua ediyor. Evet sonra Furkan Surasında müminlerin vasıflarını verirken Allah-u Teala diyor ki ve rabbin ve Gece gündüz allah Teala'ya namaz kılıyorlar. Bak gece gündüz namaz kılıyorlar. Sonra ne diyor? Onlara Allah-u Teala ne verdi? E, mükafat verdi. Sayur bir sürü mükafat cennete anlatıyor. Zariyat Surasında اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّةٍ وَعْيُونَ Muttekiler, tekva ehli cennetin ve ayyun cenneti vasf ediyor. İrmaklar, cennetler, bağlar, bostanlar oradadılar. اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَل۪يلًا e, قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِن۪ينَ Bunlar Allah'ın verdiği nimetlerini alırdılar, infak ederdiler, ondan önce muhşin idilerdi. Ne nedir? Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Öyle ibadet ederdiler Sonra bir sıfatlarını veriyor Zariyat surasında. "Kanu qalilen minel leyli ma yahcun." Geceleri de yatağa az girerdiler. Orada dedi yatak tanelerinde bir boşluk var, çüs var. ne diyor az girerdiler yatak Yok. Saat 12'de giriyorsun, saat 7'de kalkıyorsun. Yani sabah namazı naḫahiyür. Gece namazı öne önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Efzalu ssalati ba'del farizati salatu'l leyl." İmam Müslim diyor ki: "Namazın en faziletli ferzden sonra gece namazıdır." Sonra bir rivayette tilimizde diyor: diyoruz, "Aleykum bi kıyamil leyli." Gece namazına sarılın fe innehu dabbu salihine qablikum sizden önceki salihlerin yoludur. O huve e, kurbatun ila rabbikum. O sizi Rabbinize yakınlaştırır. Ve mukeffiratun lisseyyiat Cünahlarınızı tekfir eder, azaltır, siler. Ve menhatun lil ismi. İsimden cünah işlemekten uzak tutar seni. Ayette ne diyor? İnne salata tenha anil fahşai vel munker. Namaz munkerden, fahiş şeylerden uzak tutar. Bir bedevi Geldi Rasulullah'ın yanına dedi ya Resulullah ben ben diyorum ki eşhedullah ilahillallah ve anne karasullah sen Allah'ın elçisisin beş vakit namaz kılıyorum ayımı da oruç tutuyorum gece ramazanı da gece teravihim de kılıyorum zekatı da veriyorum ben kimim ne olurum Resulullah diyor men meta ala çin böyle ölse bu bu amel üzerine olsa, kâne mine mina ve şuade. Sıddıklardan ve şehitlerden. Allahu ekber. Sıddıklardan ve şehitlerdendir. Bak ne kadar gece namazı önemlidir. Bir de namazan Ramazan geçiyor burada. Teravih geçiyor. Bir de diyor ki Resulullah cennette diyor ki fil cenneti gurafun turazu huruha min butunha ve butunha min Cennette odalar var. Dıştan içi görünür, içten de dışı görünür. Bir bedevi kakhti ya Resulallah, kimi içindir bu? Bu bu odalar cennette bu şatolar dedi limen tabel kelam. Bir denenin güzel sözlü olan ve atama't taam infak eden her zaman insanlara yemek yediren he? ve her zaman oruç olmuş hem de nafile oruç ve salla lillahi bin leylin ve'n Gece de kahar namaz kılar insanlar uyurken gece kahar namaz kılar. İşte bular da nedir? Bir rivayette de e, e, diyor ki İmam Hakimi rivayetinde Cibril Aleyhisselam geldi yanıma dedi ey Muhammed. İş maşit feenneke Ne kadar yaşasan sen ölürsün. Ve habib maşit Ne kadar sevsen sen ondan ayrılırsın. Ve amel Ne kadar sevsen de amel etsen onun karşılığını bulursun. Ve'lem. Bil ki bir müminin şerefi kıyamuhu billeyl. Bir müminin şerefi gece namazına kalkmasıdır. Demek ki boludur, Muminin şerefidir gece namazı. Ve izzahu azizliği de kibirliği de istiğnahu anil nas. İnsanlardan istememesidir. Ha? Ne demiştik? Müsteğni. Mustegni olmasıdır. Yani onurludur. İnsanlara gidip kendini rezil etmez çukuruştur. Bir rivayette de bu da çok önemlidir. Ebû Davud rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men kâme bi'aşri âyâtin lem yuktab min el Kim gece kalktı, on 3 rüç, her ette, 10 ayet okudu, yani de namazda 10 ayet okudu, gâfillerden yazılmaz o gece. Ve men kâme bi'me'ati âyetin kutibe min el kânitîn. Kim de 100 ayet okusa, kânitlerle yazılır. Kanıtlar nedir? Hakî ile Allah'a dönenlerden. Sonra diyor, "Men kâme bi elfi ayetin, çimde bin ayet okusa kus'a, kütübe min al-muk-mukantarin, Mukantarinlerden yazır. Mukantarinlerden bir ayet o, bin ayet o Mukantarin nedir? Ha? çok e, büyük ecir alan sahibidir. Quintar bir tartıdır. Ton diyoruz biz. Kintar bir tartıdır. Mukantarin ne demiş? Tonlarca altın veren, infak eden gibidir yani. Bütün kimin gücü yeter bir ton altın infak etsin. İşte kalk gece bin ayet oku. Mukantarinlerden olursun. Yani bu bunda İmam e, Abu Davud e, rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabaride diyor ki وَالْقِنْتَارُ خَيْرٌ dunya الدُّنْيَا ma fiha." Bir qintar da diyor bu dünyadan o içinde çinden daha خيرlidir. İmam Tabarani, Şeyh Albani de tahsin ediyor bu hadisi. Yani ne kadar qintar önemlidir. İşte arkadaşlar gece namazının, teravihin bu kadar önemi var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ummu Seleme diyor ki bizi gece uyandırırdır. Derdi Resulullah Subhanallah bu gece ne fitne indi. Bu gece ne hazineler indi oda sahipleri kadınları uyadın namaz kıl yani kendi hanımları için diyordu. Abdullah ibn Ömer Resulullah'ın kayın biraderi, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ibn Ömer bu ümmetin fekihi. Ne dedi? Dedi bir rüya gördüm. baktım çi tane tutmuş bir kuyu başına götürüyorlar meleç. çi melek tutmuş bir kuyu başına götürüyorlar. Büyük bir kuyu. Aynı kuyucu gibi yanında çağazları var üstünde var. İçine baktım kuyu atacaklar beni. İçine baktım içinde ateş yanıyor. İçinde de bazı insanlar var ben tanıyorum onları. Ondan sonra bir melek dedi, hayır bu bu bu buraya ait değil. Uyandım geldiş Hafsa ablasına diyor. Ya Hafsa diyor bunu böyle gördüm buruya kork korktum. Hafsa da gelip kocasına diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rasulallah diyor Ömer Abdullah. Kardeşim bu rüyayı gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ni'men racu abdullah. Abdullah insanların en iyilerindendir. En güzel insandır diyor. Leu kâne elley. Ama gece namazı da olsaydı. Geze namazı olsaydı en mükemmel adamıydır yani. En mükemmel müminidir diyor. Yani tevil ediyor bunun için. Yani Abdullah senin her şeyin tamam bir geze namazına çıkıyor diyorlar ondan sonra Abdullah bin Ümrü yaşlandı Abdullah bin Ümer yaşlandı gözü kör oldu gece namazını bırakmazdır. Kalkardı bir oturarak kılardı da kılardı. Bırakmadı bırakmadı. Bir rivayette da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor şereful mu'min qiyamuhu billeyl. Aynen o hoca Bir rivayette de e, İbni Ebu Dünya Şeyh Albani ile muntasih ediyor diyor şerefi ümmeti hameletul kur'an ve ashabul leyl. Bu ümmetin en şereflisi Kur'an sahiplerdir, hafizlerdir, Kur'an'ı yayıyorlar ve geceye namaz kılanlardır. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu da son olsun, diyor ki Allah subhanahu teala üç teneni sever, üç kişini, üç çeşit insanı, insanı sever, kullarını sever ve onlardan hoşnut olur ve onlara gülümser. He? nedir? Birincisi diyor ki o mücahittir ki kendi nefsiyle kavmini zefere kazandırır. Yani burada nedir? Kendi nefsiyle. Yani düşmanın içine sapar, ha? yol açar, ondan sonra zefer onun peşinden gelir. O sahaba nasıl attı şeyin içine? Kendisini menzenikten kapıya açtı. Ha? Öyle Ondan sonra Allah Teala diyor bakın benim kulum benim için ne kadar sabretti nefsini fida etti. Nefsini verdi benim yolumda. İçincisi diyor ki o kişidir Allah Teala onu sever. Ee, güzel bir hanımı var imişak bir yatağı var kalöferli, yazında kilimalı, banyosu da dört dördlük ama bu yatağı bırakır kakar benim için namaz kılar. Onu da yap. Onu da yap. O da yasak değil. Onu da yapmak sünnettir, ecirdir. Resulullah demişli gibi. Onu da yapmak. Hanımıyla ilişkiye gir, ecirdir. Ama nedir? Bu bir terefu unutma. İfrat, tefrit etme. Kulu veşrabu ve la tusrifu. Allah-u Teala diyor, bak bu beni unutmadı. Bu güzel yatak, güzel kadın yine beni unutmadı. O birisi de diyor ki seferdedir, yorgundur, argındır, he? Zorluk çekiyor, açlık çeker, sıcak susuz yine kahar seferde olsa kıyamul leyl yapar. Allah Teala onun yani Yine övünür. diyor bu beni unutmadı. Bu da İmam Taberani şeyhimiz de Albani tahsin ediyor bunu. Bir rivayette de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı İmam Ahmed Tabarani Albani Hasan diyor, sahih diyor. Feiza zahaka rabbuka ila abdin fi mawatin fela hisab alayh diyor Allah Teala bir kuldan bir motunda bir bir meselede hoşnut oldu, gülümsedi. O kuldan o konuda o konuda hesap kapanmıştır onun için. Hesaba çekilmez o. Ne kadar büyük bir nimettir. Evet. Hazret Hasan el-Basri'ye sordular. Dediler, "Nedir bu e, bazı insanlar dediler yüzleri bizden daha ışıktır." Bazı cemaat, cami cemaati, bazı insanlar var. Yüzleri daha bizimden ışıktı. Dedi, onlar ceze namazla kahan adamlardı. Kim ceze namaza kalktı, onların yüzü ne olur? Işık olur. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette de Salati tuğlul kunut. Bu da İmam Müslüm rivayet ediyor. Diyor, namazın en güzeli tuğlul kunut, kiratı çok olan. Evet. Bu neyi delalet eder? Teravih namazı arkadaşlar çok önemli bir namazdır. Yani tembelliğe kapılmayalım, yorgunum demeyelim, yoldayım demeyelim. Hayatımızı, sistemimizi teravih namazına göre kullanacağız. Ha gec okunuyor, on buçukta okuyor, on bire çereçkalı okuyor, yazdır, ya, ya arkamca okul var, yani şey var arkamızda, iş var, güç var, ne yaparsan yap bu, bu bereketi kaçırmıyorum. Teravih namazı ee, önemli bir namazdır. Adabıyla, sünnete göre e, ecrini inşallah allah Teala ecrinin bizi mahrum etmesin. Sünnetini, adabini işleyenlerden eylesin. Ve bütün Müslümanlara da nesip eylesin. Kıla, kılamayanlara da kılmayı nesip eylesin. Evet. Velhamdülillahi evet. rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.